Merhaba, Çin yönetiminin ülkedeki kömür tüketiminden kaynaklanan çevresel sorunlarla mücadele için hızlandırılmış ve agresif adımlar atacağı bu hedefinde Çin'in bu yılki enerji politikasının temelini oluşturacağı açıklandı. Çin Hükümeti Başkanı Li Keqiang, geçen hafta gerçekleşen Çin yeni yılının ilk parlamento oturumunda yaptığı konuşmasında çevre kirliliğinin halkın yaşam kalitesini mahvettiğini söylerken, ülkesinin ana alanlarındaki kömür tüketiminin artışını sıfıra indirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Aynı oturum öncesi sunulan Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu'nun 2015 yılı raporunda ise bu hedef doğrultusunda atılacak adımlar yer aldı. Rapor'a göre özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde enerji yoğunluğu projeler katı şekilde denetlenecek, kömür kullanımı yerine doğal gaz gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanılması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek. Her ne kadar doğalgaz yine bir fosil yakıt olsa da. Yenilenebilir enerji kapasitesinin ve yoğun kullanımının arttırılması için de agresif politikalar uygulanacak. Yoğun kömür tüketimi gerçekleştiren çelik ve çimento sektöründeki aşırı kapasite sorununu çözmek içinse sektördeki birleşmeleri ve eski üretim tesislerinin kapatılmasını teşvik edecek uygulamalar devreye alınacak. Çin yönetimi enerji verimliliği alanında atılacak adımlarla da Enerji yoğunluğu oranını bu yıl %3.1 oranında geriletmeyi hedefliyor. Çin'in 2014 yılı sonu itibariyle rüzgar enerjisi gücü 95.8 gigawatt, güneş elektriğinde ise 26.5 gigawatt seviyesine ulaşmıştı. Dünya kömür tüketiminin yaklaşık olarak yarısını tek başına gerçekleştiren Çin'de yaşanan hava kirliliği özellikle kış aylarında insan sağlığını ciddi oranda tehdit etmeye başlamış durumda. 2014 yılında büyük ölçekli güneş elektriği yatırımlarının önemli oranda dünya genelinde arttığı bildirildi. Bu ölçekteki yatırımları tek bir veri tabanında birleştirmeyi hedefleyen Viki Solar Projesi'ne göre, 2014'te küresel ölçekte devreye giren 4 megawatt ve üzeri güce sahip santrallerin toplam gücü 14.2 gigawatt oldu. Toplam güç ise 35.9 gigawattı aştı. Projenin verilerine göre 2013 yılında artış ise 7.4 gigawatt olarak gerçekleşmişti. Verilerin detaylarına göre 14 ülkedeki yatırımların toplam gücü ise bu ölçekteki kurumların %94'ünü oluşturmaktı. Amerika Birleşik Devletleri 2014 yılının sonu itibariyle 9.328 megawatt güce sahip, 513 büyük ölçekli güneş elektriği santrali ile bunu sağlıyor ve bu sıralamada ilk sırada, ikinci sırada ise Çin var. Amerika'da 513 demiştik. Çin'de ise 306 var ve büyük ölçekli güneş elektriğinin santralinin toplam gücü ise 8557 megawatt. Üçüncü sıradaki Almanya'da bu ölçekteki yatırımların toplam gücü 3468 megawatt oldu. Yani görüldüğü gibi Amerika, Çin ve Almanya bu konuda başı çekiyor. Avrupa Birliği... Rus devlet şirketi Rosatom'un Macaristan'da yapacağı nükleer santral projesini reddetti. Avrupa Birliği Macaristan'ın nükleer yakıtı yalnızca Rusya'dan alacağı gerekçesiyle anlaşmayı onaylamadığını duyurdu. Rosatom Mersin Akkuyu'da da bir nükleer santral inşa etmeyi planlıyor biliyorsunuz. 2020 yılında devreye gireceği iddia edilen nükleer santral için Rosatom Macaristan'a benzer bir anlaşma yapmıştı. Buradaki tek fark Avrupa Birliği'nin reddettiği anlaşmanın Türkiye hükümetince kabul edilmiş olması. Avrupa Birliği Rusya'nın Macaristan'da kurmayı planladığı 12 milyar dolar değerindeki nükleer santral projesinin reddetti. Kararın Kremlin ile Brüksel arasındaki gergin ilişkilerden dolayı alındığı iddia ediliyor. Projenin onaylanmaması neden olarak Macaristan'ın nükleer yakıtı sadece Rusya'dan alması gösterildi. Rusya ve Macaristan geçen sene 1200 megawattlık iki nükleer reaktörün inşası için bir anlaşma imzalamışlardı. Macaristan'ın Paks şehrine yapılması planlanan santral Butapeş'te'nin yaklaşık 120 km güneyinde. Söz konusu nükleer santral Rus kamu şirketi Rosatom tarafından yapılacaktı. Rosatom Türkiye'de ise Mersin Akgüyü nükleer santral projesini yapacak olan şirket. Avrupa Atom Enerjisi Kurumu Eurotom projeyi reddederken Macaristan'ın kararı itiraz edeceğini belirtiyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu'nun Macar Yeşiller üyesi Yavor Bedenek, Rusya nükleer santral anlaşmasını değiştirmek istemezse bu proje için yolun sonu olur diye konuştu. Tokat'ın Zile ilçesinde HES'i protesto eden köyler AKP'li belediye başkanı Lütfü Videnel tarafından terörist ilan edildi. Zile'de dün gerçekleştirilen HES karşıtı eylemlere jandarma biber gazıyla müdahale etmişti. İsmail Saymaz'ın radikalde yer alan haberine göre Tokat'ın Zile ilçesinden geçen Çekerek ırmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılması planlanan HES'e karşı dün Yapalak Köyü'nde eylem yapılmıştı. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP İl Başkanı Dursun Aytaç'ın da destek verdiği köylüler 10 kilometre uzaklıkta bulunan şantiyeye yürümüştü. Zili çekerek yolunda çok sayıda jandarma ve polisin önlem alması sonrası eyleme katılanlar tarla içerisinden kaçmışlardı ve ber Bunlara müdahale edilmişti ve kendileri çok büyük bir saldırıya maruz kaldılar. Buna rağmen AKP'li Belediye Başkanı Lütfi Videnel, Arbede'de otobüsün camlarının kırılması üzerine bu otobüsü belediyenin önüne çekerek Zile'de terör istemiyoruz başlıklı bir pankartla sergilemeye başladı. Ve gelişmemizi istemeyen, bölgemizde kaos oluşturmak isteyen saldırılar huzur, barış ve kardeşlik ortamını bozamayacaktır. Diyor anlaşılan iktidar kanadında halkı dinlememe kararında ısrar var. Halka rağmen ve halkın karşısında iş yapmak tarihte hiçbir zaman başarı ve huzur getirmemiştir. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.